Bidat sünnetin zıttıdır. Yani en güzel tanımı budur. Hatta sünnetin katilidir. Katleden manasındadır. Ve Dariminin 99 no'lu rivayetinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her hangi bir topluluk diyor, bir bidat ihtas eder, bir sünneti yok ederse Allah kıyamete kadar o topluluğa umumen o sünneti bir daha geri çevirmez.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 Ömer ne yaptım diyor. Ne kadar güzel bir yenilik yaptım. Yani daha önce yapılmış mümümesi olan ama umumen uygulanmayan bir şeyi tekrar ne yapıyor? Gündeme getiriyor. Ve kelime manasıyla, lugavi manasıyla ne güzel bir yenilik yaptım diyor. Bugün insanlar işte ne güzel bir yaptım diyerek bunu ne yapıyor? Topluma yayarak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 Anlamı daha önce benzeri olmayan bir şeyi vücuda getirmek, yaratmak, yapmak gibi manalara geliyor kardeşler. Falanca bidat çıkardı denirse cukavi manada falanca yeni bir şey icat etti. Falanca araba yaptı, musluk yaptı. Bunun gibi bir şey icat etti. Veyahut da bazı kesimler ben bir gün sohbete gitmiştim. Cübbeli mi cübbesiz mi bir Ahmet Hoca vardı ya bir zamanlar. Bu etlikte e, bir kubbeli cami var. Caminin kapsının dibine oturdum. Ne anlatıyor? Dinlemek istiyorum. Anlamadım. Cami kalabalık. Ancak dibine giden anlıyor. Neden? Mikrofonu ve hopörlere bidat dedikleri için kullanmıyorlar. Ama sesi de gurbeyi ize gelmediği için ne yapamıyorsun duyamıyorsun. Ama dışarıya çıktığında son model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 kim bizim şu işimizde, dinimizde emretmediğimiz bir iş yaparsa o mertuttur. Yani kabul olmaz, geçersizdir. Yani elinize şablonu alıyorsunuz. Hangi mesele olursa olsun. Benim hacım kabul oldu mu? Benim ümrem kabul oldu mu? Benim namazım geçerli mi? Bunu istemenize gerek yok. Bakacaksınız. Bu namazı niye gör ne için kılıyorsun? Soru bir. Allah için güzel. Bunu geçtin. 5 puan. İki.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 Sonra? Dini ne? Sana gelen? Meselinde. Elçine. Bunların cevabını veremedin mi? başka sorgu atmıyor yapmıyor? Olmuyor. Önce bunların sorgusu. Demek ki burada da o şablona Allah Resulü'nün getirdiğine uymuyorsa bu da nedir? Geçerli değildir. de bir de iki türlüdür kardeşlerim. Bir fikri itikatta çıkanlar İki, ameli meselelerde çıkaranlar. İtikatta çıkanlar, cehmiye, rafiziler, mutezileler gibi söz ve düşüncelerde sapık olan fikirler. Cehmiye'yi, rafiziyi, mutezileyi anlattık, eşariyi anlattık. Neydi bunlar? Hep sözler. Cehmiye'nin sıfatları neydi? Görünmüşleri. Allah'ın sıfatlarını ne yaptılar? İnkara gittiler.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 yaparak bidatlar girmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın <gülüyor> namazın arkasından şu yapmış olduğumuz teslihatı nasıl yaptığını biliyor musunuz? Ben hatırlatayım. Fakirler gelip Allah Resulü'ne ne diyorlar? Aleyhisselatü Vesselam'a Ey Allah'ın Resulü zenginler hayır elimizden ne yaptı? Aldı gitti. Ne yaptı? Ya onlar bizim gibi amel ediyor. Aynı zamanda mallarıyla da ne yapıyor? Daha fazla ecir elde ediyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazdan sonra ne yapın? 33 kere subhanallah, 33 kere elhamdülillah 33 kere Allahu u Ekber deyin. Bu size ne yapar? Yeter. Onların eciyle bak eşit oluyormuş. Daha sonra geliyorlar. Onlar bunu da öğrendi. Ediyor fakirler cennete zenginlerden 500 sene daha önce girecek. Bu da mı yetmiyor? Gidin. Aleyküm selam var. Şimdi yapılış şekli nasılmış? Otururken, ayakta, eve giderken bu zikri ne yapabiliyorsun? Yapabiliyorsun. Aleyküm var. Ve hadis şerifte şeytan size bunu ne yapmasın? Unutturmasın. Peki bizim toplumumuz şu an nasıl yapıyor bunu? Hemen bir tanesi komutlarla ayetler getirerek ne yapıyor? İnsanları yönlendirerek. Bu da din nedir? Bu da bir dinde çıkarılan bir dinde. <gülüyor> hani dede? <gülüyor> dede nerede dedi? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Dördüncüsü ise dinen yapılması caiz olan bir ibadeti dinen caiz olmayan bir vakitte sınırlı tutmaktır. Mesela Şaban ayının 15. gecesi ibadet etmek, gündüzün oruç tutmakla sınırlı tutmak gibi. Çünkü oruç tutmak, gece ibadetlerini geçirmek dinen meşrudur. Ama bunu bir güne sığdırmak nedir? Bir <gülüyor> gündüz oruç tut. Gecenin 1 sonra ne yap? İbadet et. Allah azze ve celle en az temayülünür. Yok mu benden isteyen? Yok mu benden mağfiret dileyen? Onu mağfiret edildir. Ama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 Ve her dalalette ateşte de dediği gibi, demin de dediğimiz gibi her kim bizim şu işimizde dinimizde emretmediğimiz bir amel yaparsa o merdüptür. Yani kabul olmaz. Evet. Bu iki hadis dinde yapılan her türlü yeniliğin bidat olduğuna dalalet etmektedir. Dalalet ise sahibine iade olunur. Bunun anlamıysa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 çıkarır. Yani bunlar da bidattır ama tehlikeli bidatlardır. Hani böyle trafoların orada bir kuru kafa resmi var. Niye koymuşlar onu? <gülüyor> Oraya et yığını ile yaklaşmış eti dökülmüş. Kemik kalmış. Burada da ruhen ne yaparsın? Ölür. Keşke kuru kafalar olsa da öyle yerlerde adamlar yaklaşmasın. Evet. Yine Cehmiye'nin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 Bunlar da küfürdür. Fakat İslam'dan çıkaran küfür değildir. Ameli ne yapar? İptal eder ama günah getirir. Diğerleri gibi dinden çıkaran değildir. Yine kendilerini sürekli ibadet ve ibadete verme, güneşin altında tutma, durma, oruç tutma, şehveti kessin diye kendini hadım etme gibi bidatlarda da Allah'a ve Resul'una nedir? İsyandır. Bu da toplumumuzda ee, çokça yapılan e, bidatlardandır. Nasıl yapmışlardır? Mesela e, tasavvufta e, ne vardı? Riyazet mi diyorlar? Çilem, sınaş geldi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ramazan'da kaç gün itikafa gelirdi? Bunlara yetmez. Kırk olması lazım. Ne yapıyor?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 bütün gelecek bela, musibetin önünü bir cümlesiyle ne yapmıştır? Kesmiştir. Evet. salat selam onun üzerine olsun. Evet. Yeni bir şey ihtisas edip onu dine mal eden kimse ihtisas ettiği şeyin delerini ya getirecek ya da alimin birinin dediği gibi kendini doktora götürüp muayene ettirecek. Deli miyim? Değil. Evet. İslam dini kendisinden bu tür şeylerden, dalaletten beridir. Bütün bunlar ister iktikadi, ister ameli, ister gizli, ister açık olsun. Her çıkarılan şey bidattır, dalalettir. Bidat-ı Hasene diye bir bidatın var olduğunu iddia edenler, Allah kendisinden razı olsun, Ömer'in teravih namazı hakkında, sohbetin önünde de dediğim gibi, ne güzel bidat yaptım sözünden yola çıkarak bir şeyler yapmaya çalışmışlardır ama bu söz onlara gerekçe olamaz. Yine Kur'an'ın bir kitapta toplanması hadislerin yazılıp kitap haline getirilmesi gibi pek çok şey Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra ihdas edilmesine rağmen seleften hiç kimse bunları çirkin görmemiş. Hiçbiri de bunlara bidat dememiştir. Onlara şöyle cevap veririz. Çünkü bize öyle yaklaşıyorlar. Kur'an da sonradan toplandı. Kur'an'a bidatçı mı diyorsunuz? Bidat mı? Onu demiyoruz ama Peygamber'in zamanında toplanmıyor Hanginiz hafızlığa elverişli? Hayman hafızlığı. E diğerleri ne yapacak? Veyahut devamlı o günkü Kur'an yazılıp yazılıp ellerden insanlara sayfalar gelmez ve Allah Azze ve Celle ben bu dini ben indirdim. Ben koruyacağım diyor. Eğer yanlış bir iş olsaydı Allah Azze ve Celle buna izin verir miydi? Mümkün değil. Verilmezdi. Bütün amellerin dinde aslı nedir? Vardır. Hiçbiri sonradan ihdas edilmiş değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Buharı'da gelen rivayette kardeşlerim Ayşe annemiz naklediyor. Üç gün veya dört gün teravih namazını cemaatla ne yapmıştı Kılmıştır. Daha sonra ise insanlar her seferinde çoğalınca ümmetine fazla olma korkusuyla ne yapmıştır? Çıkmamıştır. Din de bunu kılmışlar mı? Kılmışlar. Teravih adında kılmış mı? Kılmış. Sekiz kılmış mı? Kılmış. Cemaatle kılmış mı? Kılmış. Bunun bir sürü rivayetlerini ne yaparsınız? Görürsünüz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 Rikte savaşlar olmuştu, Birçok kargaşalar olmuş. İslam'a bölük bölük giren insanlar olmuş ve Ömer'in halifeliğinin ortalarına kadar Ömer doğru dürüst ümmetten oturup bir istişare bile doğru dürüst. Ne yapamamış? Yapamamış. Her taraf savaşlarla geçmiş. Daha sonra tabi sur belli bir durgun bir dönemde mescide geliyor bir bakıyor orada iki kişi, orada üç kişiyi biri yalnız, grup namaz kılıyor. Onları bir kişinin arkasında topluyor. <gülüyor> ne güzel bir idat Ne kadar güzel yapmış. İster tek kıl, ister cemaatla kıl. Bu yine senin tercihinde olan bir şey. Ama buradaki Ömer'in kullandığı lugavi manasında, ıstılahtaki mana nedir? Değildir. 20 vekat da kadar mı kılmaz? Yok. 8 vekat. O 20'de ayrı bir şey. Evet. Allah hepimize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 keçinin yediğini bile bizden öğrenmişlerdir. Yani keçinin yediği ifadesi bile bizdendir. Muatta da gelir. Ee, biz nahrettiğimiz halde onlar oradan okuyarak bizi keçi ayeti yedi hala, keçinin yediği şeylerle bize geliyor deyip itham ederler. Allah önce akıl versin, sonra hidayet etsin bunlara. Evet. Nitekim Aleyhisselatü Vesselam vefat ettikten sonra e, Kur'an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 Mesela Darimi'deki bir rivayeti birçok sohbette size nakletmişimdir. Abdullah bin Sabek diye birisi var. Bu ne yapıyor? Müteşabih meselelerle uğraşıyor. Hı. Ebu Musa eleşari mektup yazıyor ve diyor ki Emer burada birisi var Abdullah diye. Bu hep müteşabihlerle uğraşıyor. Gönder gelsin diyor. Abdullah gelmeden sopaları hazırlıyor. Gelince kafasına kafasına. Abdullah diyor ki ağlamaklı Ey Ömer diyor öldüreceksen adam gibi öldür. eziyet etme. Yoktur. Ben seni öldürmeyeceğim. Eziyet de etme. Ben senin kafandaki pis fikirleri çıkarıyorum onun zamanında uğraşmaya çalışmışlar ama Ömer ne yapmış? Çok sert bir şekilde tavrını atmış, almıştır. Raşid halifelerin zamanında çıkmıyor.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 İbn Ömer Haca gidiyor. Haca gittiğinde Küfeden iki kişi geliyor. Ey Şehir, sana bazı şeyler soracağız diye. Ne yapıyorlar? Sorular soruyorlar. Bizim orada bazı insanlar var. Kader hakkında ileri geri konuşmalara başladılar. İbn Ömer ne diyor? Bana, bana benden onlara selam söyleme. Çünkü onlar kafirlerdir. Babam Ömer'den işittim. Üstünde yolculuk alameti bulunmayan bir adam bir gün çıktı geldi. İslam nedir? İman nedir? İslam nedir? diye sorular sordu diyerek Meşhur Cibril hadisini ne yapıyor? Anlatıyor. Raşit halifelerden sonra ilk kan pislik neymiş? Kaderin Kader inkarcılığına çıkmıştır. Geçen muhtedilenin görüşlerini anlatırken onların bir sıfatından bahsettim. Adıl diye. Neydi o? Kul Fiilinin halıktır. Evet, yani kul adım atmadan o deftere ne yapılmaz, yazılmaz diyerek kaderini atmışlardır, inkar etmişlerdir bunlar sahabelerin yani Raş taleferlerde sonra çıkmıştı. Sonra İrca ehli çıkmıştır. Yani nurciye dediğimiz onlar da haricilerin pisliğidir. Yani ameli imandan bir yüz.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 ve İbn Abbas ona haber göndermiş. Allah'ın azabıyla bir insan azap edemez diye Ali de ne yapmış? Vazgeçmiştir ama ellerini arkadan tutup boyunlarını ayağının dibine koymuştur. Çünkü fazlalık yaptığı için. Evet. Daha sonra Mutezile bidatı çıkmış. Mutezile bidatıysa Müslümanların arasında çok büyük fitneler yapmıştır kardeşlerim. Öyle fitneler çıkmıştır ki ne kadar çıkan İslam alimleri varsa o mutezilenin küfrünü, pisliğini kabul etmedi diye çoğunun boyunu gitmiş, hapislerde çürümüş, işkenceler vermişlerdir. Zamanın yönetimiyle de mutezile birleşmişler, alimleri hep ne yapmışlar? Kıymışlardır. Bugün de hala bunların bidat, heva ve hevesleri devam ediyor ve bunlar çok ilginçtir. Hangi yönetim olursa olsun kardeşler tekfir ederler tarih boyunca. Ama hep de düzenden birlikte çalışmışlardır. Bakın bugünkü de hep tevhid tevhid derler. Demokrasiyi, tavukçü sistemleri tekfir ederler. Ama sistemden aynı yaşarlar. Bugün bakın Diyanet İşleri Başkanı dahi ismen değil. Tam bir muteziledir. İdi tabi. Koltuğa oturunca farklı oldu. Yani bugün de sistemden iç içe yaşamışlardır. Akıl ortadadır. İslam dini, akıl dinidir. Akla uymayan, Kur'an'a uymayan ne yapmaz? Ee, devam etmez tipinde birçok safsataları vardır. Sisteme karşı olsalar dahi sistemden birlikte hareket ederler. Daha sonra Fasavvı bidatı çıkmıştır. O da nasıl çıkmıştır? İnsanlar kirlenmiş. Yönetimde kirlenmiş. Kirlenen ruh, yani fıtrat ne yapar? Arınmak Arınmak ister.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 çünkü kötülüğü en zirveye çıkarttı kötülüğün ne olduğunu insanlara öğretti görevi buydu diye öbürü ise aklı reddetti diye tekfire giderler bunlar birbirlerine ne yaparlar götürürler ve tasavvuf e, lan alakalı e, ilk çıkan meseleye baktığımızda dariminin 210 numaralı no bir rivayeti var hiç okudunuz mu? bir gün Ebu Musa eleşari, Allah kendisinden razı olsun sahabenin büyüklerinden, ağırbaşlı insanlardan, i̇şte peygamber efendimizin değer verdiği bir sahabe. Mescide geliyor, bakıyor ki üç tane halka, her halkanın başında bir adam, ellerinde çakıl taşları, adam la ilahe illallah diyor, herkes la ilahe illallah diyor. Allahu Ekber, herkes Allahu Ekber diyor. Bakıyor, şimdi karşı gelecek, ya, yani baktıkları zikir, yani güzel Allah'ı zikrediyorlar. Bir şey demiyor. İbni Mesud'u kendisinden daha alim görerek onun kapısına gidiyor. Bir bakıyor ki onun kapısında yine kendi gibi 3-4 kişi daha bekliyor. İbn Mesud çıkıyor. Neden çıktıklarını geldiklerini soruyor. Ebu Musa ile Eşari büyükler olduğu için onların içinde. Diyor ki Mesud'de şöyle şöyle şeyler gördük ama sana danışmadan hareket etmek istemedik ama hayırdan başka bir şey de görmedik.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 ama asla amacına ulaşamamıştır. Diyor. Siz diyor ne çabuk sakıttınız. İşte Allah Resulü'nün ashabı aranızda onların yapmadığını dinde neden yapıyorsunuz? Daha kabı kırılmadı. Aramızda duruyor. Siz yolca diyor çok sapıksınız. Onlarda ki hala biz hayırdayız. Vallahi diyor Allah Resulü'nün islamı dedi ki sizden sonra bir kavim gelecek. Kur'an okuyacak ama kırtlaklarından aşağı geçmeyecek. Vallahi diyor ben sizin onlardan olduğunuzu zannediyorum ve sizlerin kasir olarak ölmesinden korkuyorum diyor. Ve yüz çeviriyor. Adamlara bir daha selam vermiyor. Ravi diyor ki, devam ederek oradaki insanlar tek tek zapt edildi. Nehveren günü Ali'ye karşı savaşan insanlardan çıktı. Hepsi mürtet olarak boyunlara vurgutuyor. Bakın çıkışı bu halkanın. Bugün kalkıp haydi hay öyle halay çekenler mi var?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 bu bidatlar hep ne yapmıştık Çıkmıştır ve çıktığı gibi de yayılmışlardır kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Bakın, ilk çıkan tasavvuftan e, işte tasavvuf Muhtezili'ye baktığımızda Hasan-ı hiç okudunuz mu hayatını? Tabiinden birisi. Allah kendisinden razı olsun. Hatta birçok rivayetinde Allah Resulü şöyle dedi, Allah Resulü böyle dedi diye rivayet edince oradakiler diyor ki, seninle Allah Resulü'nün arasında şu kadar var, sen nasıl olur da e, gördüm diye böyle rivayet edersin dediğinde ben 300 tane Allah Resulü'nün asabıyla 2 yıl falan savaşta birlikte durdum. Yalan namına hiçbir söz onlardan neydi? Yoktu diyerek onlardan aldığını naklediyor. İşte diyor falan plan olurları çıktı da bir senet fikretmek zorunda kaldık diyor. Böyle büyük bir alıp hatta bir gün çarşıya çıkıyor. Bir bakıyor ki zengin birisi böyle detdiği içinde kibirli çarşıda dolaşıyor. Bu kim diyor? Bu falan zengin. Niye böyle dolaşıyor? İşte malı vardı. Kitapları bırakıyor çarşıda bir öyle gidiyor bir böyle. Sona geliyor diyor ki ya bu yürüyüş diyor bir bize caiz. Onlar benim kölemin kölesi diyor. Yani paraya, mala, mülke, elbiseye ben ne yapmıyorum? Değer vermiyorum. Bu onun kölesi olmuş bir de böyle dolaşıyordu. Eğer dolaşmak gerekiyorsa bu bize mahsus diyor ama bize de yakışmaz. Böyle bir adam meclisinde Arap suresinin tefsirini yaparken günahıyla sevabı eşit olan insanlar ne yapacak meselesine gelince Oradan talebelerinden vasıl binata, onlar iki menzil arasında kalanlardır deyip ne yapıyor? Aynen. Çıkıp gidiyor. Bakın bidatlar hep ne yapmış? Böyle çıkmış. Arkasından Kur'an mahluktur fitnesiyle bulaşmış. Sıfatları ne yapmışlar? Tevile gitmişler. Allah'ın görülme meselesini, şefaatini ne yapmışlar, inkere gitmişler. Kabir azabını milacı derken birçok pislik ne yapmış? Gündeme gelmiş. Neyle başladı? Şeytan Allah'a ne dedi? Azze ve Celle sen Allah'sın ama ben önce yarattın, Adem'e secde et dedi. Aklı ön plana çıkararak kıyasta bulundu, saptı. Vasıb binata da aklı ne yaptı? Vahyin üstüne, kendi aklını üstün görerek saptı ve birçok insanın da sapmasına sebep olmuştur. Allah hepimize hayır versin.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 lanet var. Hem lanet var hem de Medine'nin ayrı bir özelliği var. Pisi var. atar. Temizliği içinde ne yapar? Medine dışında bu İslam diyarlarının hepsinde bidat çıkmıştır kardeşlerim. Tıktığı yerlere bakalım. Küfe'de Şia ve Mürciye çıkmış. Basra'da Kaderiye, Muhtezile ve Tasavvufçular çıkmış. Şam'da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 Osman'ın şehadetiyle ne yapılmıştır? Devam etmiştir. Raş talifeler deyince kim anlıyorsunuz? Ebu Bekir Ömer. ve Ömer'dir. Ömer. Osman vali içinde Bey. yoktur. Evet. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Ee, Osman'ın öldürülmesinden sonra Haruriye, bidat ortaya çıkmış ve daha sonra Kaderiye toplulukları, sonra Şia Mürciye, sonra Mutezi ve Tasavvufçu, sonra Nevasip. Nevasip anladınız değil mi? Evet. Aliye de, Ehli Beyt'e de kafir diyen, onlara çok ağır söz söyleyen tayifelerdir. Bunlar Şam'da çok güçlüdürler. Evet. Rabbim hepimize hayır versin kardeşlerim. Allah Resulü ve Vesselam'ın bir sözü var biliyorsunuz. En hayırlı asır, Benim. Daha sonra ve daha sonra. Yani sahabe, tabiin ve tebe-i tabi. Ondan sonraki hatırlan hiçbirinde hayır kalmamış kardeşlerim. Bidatların ortaya çıkış nedenlerine baktığımızda hiç şüphesiz ki Kur'an ve sünnete sarılmak bidatlara ve daralete düşmekten bir kurtuluştur. Allah Azze ve Celle ve Şüphesiz ki bu İslam benim dosdoğru yolumdur. Öyleyse o yola uyun, galalet yollarına uymayın. Çünkü o yollar sizi Allah'ın yolundan uzaklaştırır. Allah emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınmak suretiyle azabından sakınmanız için bunları ne yapmıştır? Emretmiştir. Hatırladınız değil bu ayeti? Bu ayetin akabinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir çizgi çiziyor. Sonra sağına ve soluna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 Kişi diyor. Bidatı reddedip sünnete sarıldığında ha dinden bir şeyi reddetti diyor ona ne yapacaklar? Saldıracaklar. Diyor. Ve İslam bir hor, bir ateş olacakmış. Ve her kim diyor onların saldırmasına diyor sabrederse asabını göstererek sizden diyor 50 tanesinin ecri kadar o saldırılan sabredene ecir vardır diyor. Sahabe tacip edip soruyor. Diyor ki Allah'ın annesin. O kendi aralarının 50 tanesi mi? Hayır diyor. Ashabını göstererek sizden 50 tanemizin eczi kadar ecir vardır diyor. Bu da gösteriyor ki öyle bir kargaşa olacak ki İslam'da bilmeyenlerin arasında bu dinderdir deyince insanlar gavura saldırmayıp sana ne yapacaklar? Gavura saldırır gibi saldıracaklar ki ecir de bu kadar neymiş? Büyük. Allah hepimize hayır versin, yardım etsin kardeşlerim. Bunun sebebi ilmin kıt olması. Delile kulak vermeyip toplumdan gelene kulak vermenin sebebi olacak. Şimdi düşünün, bütün yakınlarınızı düşünün veya dinden bir mesele anlattığınızda karşıdaki bir itirazına bakın. Sen Allah diyor, Resul diyor, adam tınlamıyor. İtiraz etsin. Kendi sözüne diyorsun ki senin şu sözünü kim söylüyor? Ona değer veriyor. Doğru olarak kabul etmeni önüne sunuyor. Senin getirdiğini ne yapmıyor? Kabul etmiyor. Bugün de kısa bir konuşma oldu. Bu kitap kimin diyor. Bir İlmihal kitabı alacaktı birisi. Ben Müslümanların dedim. Adam şimdi durdu. Yani hangisi diyor Mahanefi Meslebi mi? Şafi'nin mi? Malikimi. Ben birkaç cümle söyledim. Anlamadım diyor. Ben de zaten anlamanı so beklemiyorum dedim ya. Yani. Müslümanların Ben sahada devrinde kalıyorum. Sen diyor intarm ediyorsun mezhepleri. Bunların hepsi hak diyor. E, doğru bir tanedir. Nasıl birbirine hak oluyor? Neyse diyor. Daha sonra Allah'ı da öldürdü. <gülüyor> Peygamberi de öldürdü. Değil mi?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 Gelin Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetine dediğimizde onlar ne der? Hayır. Atalarımızı neyin üzerinde bulmuşsak biz onun üzerine uyarız. Allah Azze ve Celle devam ediyor. Ya hata etmişlerse? Ya anlamamışlarsa? Hala mı diyor? Hala mı? Bu da insanların sırf nefsine, hevasına uyarak atalarını taklit ettiğini gösteriyor. Üçüncüsü ise şahısların görüş ve düşüncelerine körü körüne bağlanır. En büyük belalarımızdan birisi bu. Özellikle bizim selef kanadını söylüyorum. Kitap sünnetle amel ettiğini söyleyenleri. ben hacca gidene kadar bu kadar fanatik bir tutuculuk olduğundan hiç haberim yok. Hac yapıyoruz çadırda. Önce benim namazıma müdahale ettiler. Daha sonra birçok meseleler yani eee Allah şeyhe rahmet etsin Şek Albani'ye. Albani bütün alimlerden üstün olduğu gibi haşa neredeyse peygamberden de üstün tutmuşlar. Bir kısım. Bir kısım Şek Hüseyin, Bir kısım Şek Dimbaz. Yani herkes aliminin fetvasına bakıyor öbürü kafa. Öbürünün adını andımlı selam da veriyor. Yani böyle bir müşkülatın olduğu ortamları gördüm. E, aynısı bu yana da geliyor. Bir hocayı tanımadığını sana selam da yok, kardeşlik de yok, itikat da yok. Bakın bidatların çıkması hep şahıs ve insanlara, körü körüne bağlılıklardan. Eğer hakikaten dine inanıyorsan Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetine sarılırsın. Tevhid eğdi olursun. Allah da sana ne yapar? Eğriyi, doğruyu anlayacak bir anlayış verir. Ama şose'ye mı Bu sefer ne yapıyor? O şahıs ben niye bakıyorum şimdi? Sen de bu gözlüğü alıp onunla ne yapıyorsun? Bakıyorsun. Gözlüğü çıkardını ne oluyor? Bakıyor mu? Körsün. Ancak bu gözlüğe ihtiyacın var. Evet. Bu gözlük görüyor, bakıyor. Ne görüyor? Bu doğru. Bu adam doğru. Bu gözlük bakıyor diyor ki bu adam kötü. Tamam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 Türbeler yaptılar. E onlar yapar biz yapamayız Onlar ne yaptılar? İsa Aleyhisselam'ın doğum günüdürler. E onlar yapar da biz yapamayız mı? Onlar ne yaptılar? İsa Aleyhisselam'ı takvimin ne yaptılar? Başlangıcı. Biz niye yapmıyoruz? ki? Hicreti, takvimin başlangıcı. Onlar yılbaşı kutlar. Biz de hicri yılbaşı ne yapıyoruz? Kutluyoruz. Onlar ne yapıyor? Doğum günü biz niye kutlamayalım? Biz de kutlu doğum haftası hem de nelerle Dönen kadınlar mı, şarkılar mı, türküler mi, ne isterse burada ne yapma, kafirlere benzeme, dinde birçok bidatların çıkmasına ne yaptı, sebep oldu. Sahabe Allah aşkına, peygamberi ve sellem böyle mi anıyorlar? Böyle mi yaz ettiler? Peygamberi nesillere böyle mi aktardılar sahabe? Ondan ne almışlarsa onu öğrettiler, taşıdılar. Neyi nehyetmişse onu ne yaptılar?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 tutumuna baktığımızda kardeşlerim ehl sünnet ve cemaat bidatçılara karşı gelmeye devam etmekle bidatları kabul etmeyerek onları inkar etmekle ve bidatlarını devam ettirmelerine engel olmaya hep çalışmışlardır. Ve Ebu Davut'un kitab-ül melahimde bir rivayet gelir hatırlarsanız. Neydi hadis? Zaman diyorlar ya zamanın dedisi Neydi hadis?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 bu hadisi maalesef her fırka kendine göre ne yapıyor? diyor yüz evet. alim gelecektir. Gelen alim İsrail oğların pekhamberlerine mi söylüyor? Diyorlar. Evet. Diyorlar. Allah bizlere hayır versin. Aha. Hayırdan ayrılmasın kardeşlerim. Bir adam İmam Malik'te Mali'ye geliyor. Diyor ki, nereden ihrama gireyim?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 daha büyük bir fitne olur mu? dedim diyor. Bu saydıklarımız birer örnektir kardeşlerim. Allah ehli sünnet alimlerinden razı olsun. Onlar bu bidatlara hep ne yapmışlardır? Karşı gelmiştir. Ehli sünnet ve cemaat bidatçılara karşı izlediği yol ikna edici karşıdaki insanı cevap veremeyecek durumda bırakan Kur'an ve sünnet üzerine cevaplardır. Hep ağızlarını atmıştır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 bazı camileri, türbeleri ziyaret etme. Ee, mesela adam mahalledeki camisine selam vermez. Hacı bayrama gider ne yapar? Namaz kılar. Niye? Çünkü orada namaz kılarsa Hızır uğrar. Evliya uğrar. Muhakkak ona bir şeyler olur. Bu inanç var. Evet. Ve bu evvel ayında Peygamber Aleyhisselam'ın doğum gününü kutlama.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 Kafasını sokar soruya kafasının ağrısının gideceğini veyahut çocuğu olmazsa gider o türbeden yardım dilerse olacağını veyahut kötürümü götürüyorlar bir türbenin içine koyuyorlar sabah bir bakıyor ki adam yürüyor ya cinleniyor ya bir şey görüyor korkuyor. adam dirilip gidiyor buralardan ne yapıyorlar bir sürü şeyler çıkarıyorlar Allah hepimize hayır versin hayırdan ayırmasın mesela namaz kılarken Durdum divana uydum, Kur'an'a yönün gıble diye bir sürü ne yapıyorlar? Açıktan niyet ediyorlar. Halbuki niyetin yeri nedir? Kalbidir, dilden değildir. Fazla namazlardan sonra topluca ne yapıyorlar? Zikir çekiyorlar. Veyahut ölünün arkasından Kur'an okuyorlar. Birçok törenler yapıyorlar. Kimi Miraç hadisesini inkar ediyor, kimi de o günü ne yapıyor? kandil olarak kutluyorlar. Recep ayında bu aya harf Ümre yapıyorlar, nafile namaz yapıyor, oruç tutuyorlar. Birçok şeyler yapıyorlar. Neticede bidatlar küfre götüren, Allahü Teala ve onun Resulünün meşru kıldığı e, farzları ihlal eden nedir? Bir e, dinin tatilidir. Allah her türlü bidattan bizleri uzak kılsın. Hakkı hak bilip tabi olan Estağfurullah. Babam gelip ondan uzak kalanlardan eylesin. Amin. Tevbe ki ve illa ve